Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Tufalumu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitab kitabullah ve hedi hediyyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhah ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibaha fin nar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal u'titu selatü khisalin u'titu salaten fissukuh ve es selam ve huve tahiyyetu ehlil janne, ve u'titu amin ve lem yu'tahaa Ehadüm minmen kâne qableküm illâ en yekûne U'tiyahâ Harunuh illâ en yekûne Allahu ataha Harunuh fe inne Mûsâ yed'û ve yu'emminu Harunuh Sadaka Resulullah fîmâ kal evke mâ Selam kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eyleyip, dileklerinizi, dualarınızı ihsan ve ikram eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek sözlerinden, hadis-i şeriflerden bir miktar okuyup izah edeceğiz. Bunun izahına başlamadan önce evvelen ve hasaten Efendimiz Peygamberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için sonra onun cümle alinin ashabının etbaının ahbabının ruhları için sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah'ın ve hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih turku u Aliyyemizin sahabe-i kiramdan rıdvanullah taala Aleyhi Mecmain, bize kadar güzel eylemiş olan silsilemize mensup neşayihimizin ve bu eseri telif etmiş olan Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız hocalarımızın, Muhammed Saidi Bursaevi hocamızın, bu eser içindeki hadislerin ve bilgilerin bize kadar geçmez, gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin, şu caminin yapılmasına yardım etmiş olanların geçmişlerinin uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri Dinlemek üzere buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin yakınlarının ruhları için bir hediye olmak üzere. Bizlerin de Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayıp, huzuru Rabbil alemine sevdiği razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha üç İhlas Şerif okuyup öyle başlayalım. Evet. Şerif Enes bin Malik tarafından rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bana üç haslet bahşedilmiştir Allahu Teala Hazretleri tarafından bana üç haslet verilmiştir. O teitu salaten pisstufu bana saflar halinde namaz kılmak verildi. Saflar saf bağlayıp meleklerin saf saf durdukları gibi Müslümanlar da Mevla'nın huzurunda duruyorlar ve ibadet ediyorlar. İşte böylece saf bağlayıp namazı saf halinde kılmak verildi. Eski ümmetler müteferrik olarak namaz kılarlardı. Böyle birbirlerine bu tarzda intizamlı bir bağlantıları yoktu. Ve öpeytü selâme ve hüve tahiyyetü ehlil cennet bana selamda bahşi olundu, ikram olundu. O cennet ehlinin birbirini selamlamasıdır. Cennet ehlinin selamıdır. Küçük görme. Canım Arap'ın selamını aleyküm'ü deme. Arap'ın selamını aleyküm'ü değil cennet ehlenin selamı. <gülüyor> ve o amin ve lem yu taha mimmen kana ve bana amin demek ihsan olundu baş olundu ki sizden öncekilerde böyle bir e, amin deme adeti yoktu illa en Allahu ataha harune. Ancak Allahü Teala Hazretlerinin onu Harun'a vermiş olması mümkündür. Peinle Musa kane yedu ve Yüem Harun çünkü Musa Aleyhisselam dua ederdi de Harun Aleyhisselam kardeşidir Amin diye şey yapardı. Onlar da var sadece bana umumi olarak verilmiş olan bir haslet diyor. Şimdi. Saf saf namazda durmak. Bu ümmetin hususiyetlerinden birisi. Zengini, fakiri, yaşlısı, genci, küçüğü, büyüğü, alimi, cahili, ağası, kölesi, hepsi aynı safta yan yana dururlar, omuz omuza kardeşlik ifadesi. Eğer birisi önde, birisi geride dursa, mevki, makam, rütbe farkı olsa, o zaman gönüller de müteferrik olur. Peygamber Efendimiz safların arasına gelerek ileri gidenleri geriye iterdi, geri olanları ileriye çekerdi, safın intizamına dikkat ederdi. Evet. Safın intizamı evet. fe inne tasfiyete sufufi min ikametis salâh. Namazın ikamesi cümlesindendir. Yani allah Teala Hazretleri namaz kılın demiyor. Buyuruyor ki, ekimus <gülüyor> salâh. Namazı ikame ediniz. Yani dost doğru, dost doğru yapınız. Nasıl yapılması gerekiyorsa, öyle kılınız namazı. İşte namazın dost doğru, mükemmel, tam kılınmasının bir bir kısmı da bu safların intizamlı olmasıyla tahakkuk ediyor. Saflar intizamlı olmazsa gönüllerde birbirinden farklı olur. Birisi öde, ileri gitmiş, ötekisi geriye kalmış. Aralarında iki karışı yer var, şeytan dolaşır aralarında. Şeytan dolaşır. Müslümanların muhabbeti birbirlerine azalmış olduğunun alameti olur veyahut azalacağının şeyi olur. Sebebi olur azalmasının sebebi olur. Onun için Müslümanlar saf saf duracak. Bu Müslümanların saf saf durmasında omuzları omuzları eskirmiş eskiden sık dururlarmış. Yani elbiselerin omuz kısımları o sürtünmeden sık saf bağlamış olmaktan dolayı eskirmiş. Muhabbetten dolayı öyle sık sık şey yaparlarmış. Öndeki safta yer varken arkada durulmaz. Ben rahat edeyim diye arkaya çekililmez. Önde bir boşluk görüyor bir kardeş. Hadi orada gideyim namaz kılayım diye adım atıyor. Oraya girince yandaki bir bakıyor şöyle hışımla. Bu sefer kendisi çekiliyor. Ya kardeşim ben senin geri çekilmeni istemedim. Buyur sen kıl namazı. Boşluk var diye yani sıkın, safın sık olması makbuldür diye geldim. Kötü bir masalım yok. Yok diyor sen kıl diyor. Kaşlarını çatıyor artık. Küsüyor. Küsürecek bir şey yok. Safın muntazam olması lazım, sık olması lazım. Bunun çok hayırları, bereketleri vardır. Maddi ve manevi. Hatta hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki o safların bazı hastalıkları tedavi ettiğini doktorlardan duydum. Yani böyle saf bağlıyor. Bir uçtan bir uca 20 metre, 15 metre insanlar birbirleriyle. Malum insanların vücutlarında elektrik falan var. Şimdi ölçülebiliyor da yani ibreler böyle gösteriyor. Bu elektriklerin birbirleriyle akmasıyla, şey yapmasıyla efendim bazı ağrıların gittiği, bazı hastalıkların tedavi olduğuna dair doktorların ifadesini nakletmişti hocamız Cennet Mekan. İkincisi efendim selam. Cennet ehlinin selamı. Bu selamı küçük görmeyeceğiz. E Allah'ın selamı dinimizin emri. O kadar ehemmiyeti var o kadar hakkında hadisler var, ayetler var. Hiş hocam ne demek küçük görmek? Evet, siz küçük görmüyorsunuz ama bir moda çıkartmışlar. Arabın selamı diyor. Canım yani Arap da bizim kardeşimiz ama bu Arapça değil bu Rabça bu. Yani Allahu Teala Hazretlerinin selamı bu. Efendim günaydın diyeceksin. Peki günaydın dersen ne olur? Günaydın işte etrafı aydınlatıyor. Ne oldu yani? Ama selam deyince ben sana dünyada ahirette Allah'ın selamını, selametliğini e, diliyorum. Dünyada ahirette hoş halle olasın diye bir temenni olmuş oluyor. Hem maddi hem manevi tarafı olan bir selam olmuş oluyor. Şimdiye kadar ki ümmetlerde olan bir şey değil. Daha önceki ümmetler birbirlerini gördükleri zaman böyle eğilip öyle selam verirlerdi. Veyahut elini kaldırır, öyle selam verirlerdi. Biz de allah Teala Hazretleri böyle cennet ehlinin tahiyyetuhum fîhâ selâm ayeti de belirtildiği gibi, belli olduğu gibi selâmun kavlem bir Rabbirrahîm Mevla da selam edecek cennete. O güzel selamın dünyada birbirimizin arasında böyle yapmalıyız. Bu tarzda bu selamlaşmayı canlı tutmalıyız günaydın veya efendim akşamlar, sabahlar hayırlı olsun bilmem gibi şeyler yani ayrı ama bu bunun dini manası var. Onu bilerek şey yapalım. Sevabı var. Peygamber Efendimiz otururken geldiler içeriye. Birisi geldi. Selamun Aleyküm dedi. Aşrun buyurdu Peygamber Efendimiz. On sevap aldı. Birisi daha geldi. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah dedi. İşrune buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu 20 sevap aldı. Çünkü Esselamun Aleyküm dedi. Bir de ve Rahmetullahi'ye ekledi. Üçüncüsü geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. deyince bu telasun buyurdu. 30 30 sevap aldı buyurdu. Onun için sahabeyi kiramdan böyle kalabalık olan yerlere hususi olarak yolunu uğratıp da oradan geçmeyecekse bile çok selam vereyim de sevap kazanayım diyenleri vardır. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh bir gün gel demiş. Çarşıya gidelim seninle. Ya Ömer'in oğlu, ben senin huyunu bilirim. Sen çarşıya gitmeyi sevmezsin. Orada yalan yere yemin edilir. İnsanlar aldatılır. ölçüler tartılar, eksik tartılır. Şeytan dolaşır orada. Sen niye oraya gitmek istiyorsun? Söyle asıl sebebini söyle diye sormuş. Diyor ki, insanlar çoktur, kalabalıktır. Selam veririz, sevap kazanırız diyor. Çarşıda, pazarda çok ama sokakta çok olmayacak. O kalabalıktan sevap kazanırız diye o manada yani onun için gitmeyi düşündüğünü ifade ediyor. Bir Müslüman bir ağacın etrafında dönse her seferinde aynı insana rastlayacak. Her seferinde her e, karşılaştığında selam ver. Yani bir kere verdim yeter. Öyle değil. Esselamu Aleyküm diyecek. Her ağacın taşın etrafında döndüğü zaman bile her seferinde selam verecek. Selamın çok faydası var. Ve selamın Mutlaka da iade edilmesi gerekiyor. Bir yere girdiği zaman insanın selam vermesi lazım. Bir toplulukla karşılaştığı zaman selam vermesi lazım. Kendisine selam verildiği zaman da muhakkak ya onun misliyle veyahut ondan daha güzel bir tarzda o selamı karşılaması lazım. Yüzünü, yüzünü mütebessim bir hal ile, böyle tebessümle, güleş bir hale getirerek selam vermelidir bir iki kelime eklemeli. O selamu aleyküm dediyse ve aleyküm selam demeli. Bir tebessüm etmeli. veya ve aleyküm selam ve rahmetullah demeli. veya biraz daha eklemeli. Böylece muhabbet olsun diye ayet-i kerimede de öyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim ve izâ huyyitum bitahiyyetim fayyyû bi ahsene minhâ evrudduhâ Yani siz bir selamla selamlandığınız zaman siz onun daha güzeliyle ona mukabele ediniz. Biraz daha güzel bir tarzla veya aynen iade ederek, aynısını söyleyerek selam veriniz buyuruyor. Eski eski Araplar birbirleriyle selamlaştıkları zaman hayya kallah derlerdi. Allah seni ihya etsin. Yani Allah seni Allah ömür versin demek yani. Böyle selam verirlerdi. İslam gelince işte o hayya'dan tahiye, o, o kelime oradan geliyor selam manasına. Müslümanların selamı Esselamu Aleyküm oldu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah oldu. Onun tarihi var. Tarihi değeri var. Dini değeri var. Maddi değeri var. Manevi değeri var. Muhabbete vesiledir. Bir size yaptığınız zaman muhabbetinizin artacağı bir şeyi tavsiye edeyim mi? Aranızda selamı ifşa ediniz. Çok çok selam diye Peygamber Efendimiz Selamı tavsiye etmiştir. Selam mevzuunda büyük baplar vardır kitaplarda. Çok geniş bahisler vardır. İnsan hayret eder, niye bu kadar geniş diye bu bahisler? Neden olacak? Selam muhabbetin vesilesi olduğunda. Amin de, işte bizim ümmetimize verilmiş, Harun Aleyhisselam kullanmışsa da esas itibariyle bize mahsur. Bunda ne demek? Ya Rabbi, ben bu kardeşin yaptığı duaya aynen katılıyorum. Ben de aynenini istiyorum demek, amin demek. Yani yapılan duayı aynen ben de istiyorum demek. Amin diyenin niyeti muteberdir. Bir iki adam biraz gürültüye, patırtıya getirdi, bir başka şeyi söyledi, ötekizde amin dedi. Amin diyenin niyeti muteberdir. Yani söyleyen insanın, lafı gargaraya, gürültüye getirmesi önemli değil. Amin diyenin niyeti esastır. Ve o da aynen o ecri alır. Yani dua edenle amin diyen, Kur'an okuyanla Kur'an dinleyen aynı ecri alırlar. Diye hadisi şerif geçti daha önceleri. Amin de böyle güzel bir sözdür, kestirme bir sözdür. Diğer hadis şerife geçiyoruz. Onu da yine Enes radıyallahu anh rivayet eylemiş. Buyurmuş ki peygamber efendimiz "Peytul Kevsera. Nehren fil cenneti. Arbuhu ve tuluhu ma beyne'l ve vel mashrik. La yeshrib minhu ehadun fe yazma. A. Ve la yetawadda minhu ehadun fe, fe ebeda. La yeshribuhu insanın ahfare zimmeti ve la" ehli ehlibeyyti peygamber Efendimiz bu hadis yerinde buyurmuş ki oül kevser bana kevser verildi bana kevser bahşolundu, yolunda ikram olundu Nehren fil cenneti cennette bir nehir tabi yani kevser cennette bir nehirdir veyahut Nehri de olan bir Şeydir manasına burada. Arzuhu ve tuluhu boyu ve eni, ma beynel mağribi vel maşriki. Mağrib ile mashrik arası kadardır. O kadar büyüktür. La yeşrebu minhü ehadun fe yazma'a. Ondan hiçbir insan yoktur ki içsin de ondan sonra susasın. Mümkün değil. İçen kanar. Yani doyar, bir daha susuzluk çekmez. وَلَا يَتَوَدَّ اُمِنْهُ اَحَدٍ Hiçbir kimse yoktur ki ondan abdest alsın da فَيْتَ asa أَسَ Ondan sonra da tekrar üstü terlesin, kirlensin mümkün değil. O Kevser suyundan bir abdest aldı mı tamam. Artık tertemiz, pak, bir güzel hal alır. Bu Kevser havuzu hakkında çok hadisi şerifler vardır. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ben Cebrail aleyhisselamla beraber cennette seyretmekteyken birden bana bir nehir gösterildi. Her iki tarafında inciden çadırlar, kubbeler vardı. Cebrail aleyhisselama sordum bu nedir diye. Dedi ki bu sana verilmiş olan Kevser'dir. Ve Cebrail aleyhisselam şöyle bir kabda Toprağından aldı, yerine toprağına elini vurarak ve ondan aldı misk yani alınan şey toprağa misk idi. İşte Müslümanlar orada toplanacak. Kevserin suyu inciden bir yatak içinde akar, suyu baldan daha tatlıdır. Kardan, buzdan daha beyazdır diye rivayet var. Yeryüzünü şey yapmaz, şakketmez. Yani aktığı yeri böyle yarmaz diye zikredilmiş. Peygamber <gülüyor> Efendimiz orada ümmetini bekleyecek. Bir hadis-i şerifte okumuştum ki, hüzünlü bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz böyle uzaktan, bu benim ümmetim diye böyle beklediği sırada bazılarını yolunu çevirttirecekler vazifeli melekler. Gelemeyecek Peygamber Efendimiz'in yanına. Diyecek ki, Ya Rabbi bu benim ümmetimden, senin ümmetinden ama senden sonra onlar neler yaptı denilecek. Senden sonra neler yaptı denilecek. Allahu Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in ümmetinden eylemiş, Yolundan ayırmasın. Kevser'de de kendisine kavuşmayı nasip eylesin. Gidip dururken yoldan geri çevrilenlerden eylemesin. La yeşirebuhü insanın ahsere zimmeti. Bu kevser şarabından benim ahdimi bozan bir insan içemeyecek. Ah, ahdimi, anlaşmamı nakz eden kimse bozamayacak. Malum Peygamber Efendimize ashab-ı kiramı beyat ettiler. Elini tuttular. Ya Resulullah biz sana tabiiz dediler. Şecereyi Rıdvan'da başka yerlerde müteaddit beyatları oldu ashab-ı kiramın. Ya Resulullah buyruğunu tutacağız. Sözünden çıkmayacağız. Ne emredersen tabiiz diye tabi oldular. E biz de biz de aynı suretle Resulullah'a bağlıyız. Aynı tarzda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlıyız. Ahdimiz var. Onun ümmetiyiz. Onun sünnetine sarılıp yolunca yürüyeceğiz. Bu ahdi bozanlar içemeyecek onda. Allah ahdine sadık olanlardan eylesin. Sonra velâ katele beyti. Benim ehl beytimi öldürenler de giremeyecek. Tabi Peygamber Efendimiz'in ehl beytini Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit ettiler Kerbela'da malum. Nasıl kıyar insan çoluğuyla, çocuğuyla, yavrularla, kucaktaki bebeklerle o kadar şeyi tarihte misli görülmemiş bir facia. Nasıl yapmışlar? Öyle olanlar şey yapmayacak tabii, giremeyecek. Titi sebeine elfen min ümmeti yujuhum kel kameri leyle tel bedri ve kulubhum ala kalbi racülün <gülüyor> vahidin festezettu Rabbi azze Jelle faza deni ma küllu vahidin min sebeine sebeine elfen. bu ricali sahih olan bir hadis-i şeriftir ki Ebu Bekir radıyallahu anh rivayet eylemiş efendim Ahmed İbni Hanbel'in hadis-i şerif kitabında var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bana ümmetimden 70 bin kişinin cennete hesap sorulmadan hesapsız Sorgusuz, sualsiz cennete dahil olacağına dair müjde verildi. Bu bana ikram edildi. Yani benim ümmetimden 70 bin kişi, hiç dur bakalım dünyada ne işler işledin, cezan ne kadar, kabahatin ne kadar, günahın ne, sevabın ne diye, hesabın başına girmeden, hesaba sorguya çekilip de orada terletilmeden, ikram olarak doğrudan doğruya cennete girecek. 70 bin kişi... Onlar huhum kel kameri leyletel bedri. Çok nurani kimseler olacaklar. Yüzleri bedir günü, yani mehtap günü, mehtap gecesinde ay nasıl böyle dolunaysa, pırıl pırıl parlıyorsa yüzleri öyle pırıl pırıl parlayacak onların. Ve kulûbuhum alâ kalbi racülün vâhidin kalpleri de tek bir adamın kalbi üzere olacak. Yani... Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor ya Mehmet Akif. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Toplu vurmak, beraberce olmak. Yani kalplerin beraber olması muhabbetten, birbirine bağlılıktan dolayı söylenmiş bir söz olabilir. Birbirlerine... E, Efendim, bağlılıktan dolayı. Veyahut hepsi, hepsi aynı safsette, aynı kemalde, aynı nurluluktadır kalpleri manasına. Bir de not geçmiş ki hocamız, İbrahim aleyhisselamın kalbi gibi olacak. İnne İbrahim el halimun evva. İbrahim aleyhisselam çok halim, selim bir kimseydi. Çok ahı enini olan Allah rızası için, Allah sevgisinden, aşkından, muhabbetinden öyle hassas olan bir kimseydi İbrahim Aleyhisselam. Öyle olacak diye de rivayet var. Demek ki bunlar ümmetin saffeti yani seçmiş, seçilmiş zümresi olmuş oluyor. Festezettu Rabbi Azze ve Celle. Rabbim olan aziz ve celil Allah'tan daha fazla vermesini istedim. Ziyade ver, etmesini istedim. Ya Rabbi arttır, 70 bin olmasın, daha fazla olsun diye istedim diyor Peygamber Efendimiz. Fezâdenî mâ küllü vâhidim min sebine elfen sebine sebine elfen Her bir, bu 70 binden her birisi için 70 bin daha vermeyi Allahu Teala Hazretleri ikram eyledi. Böylece ziyade eyledi. O zaman 70 bin kere 70 bin eğer rakam olarak şey alırsak ne olur? 4 milyon 900 bin kişi bu ümmetten hiç hesap zahmeti çekmeden bir gayri hesap buyurur sizin için bu cennet diye hiç öyle sorgu sual olmadan cennete girecekler. Ama kesretten kinaya ise demek ki böyle milyonlarca bu ümmetten insan bir gayri hesap cennete girecek. Çünkü sebi'ine lafzı Arapça'da e, kesiretten kinaye olarak kullanılır. Yani Türkçe'de vardır ya binlerce adam geldi. Yani böyle e, sittiğin sene çalışsan bu olmaz. Sittiğin sene 60 sene demek ama yani isterse binlerce sene çalışsan gene olmaz falan manasına kullanırlar. Onun gibi bir söz bu. E, kesiletten kinaye de olabilir. O zaman miktar inşallah daha da e, daha fazla demektir. Yani 4 milyon 900 bin değil, 5 milyon değil de inşallah daha da fazla olabilir. Bir başka hadisi şerifte geçiyor ki ümmetten 70 bin kişi cennete hesapsız girecek deyince Ükaşetübni Mühsan radıyallahu anh ki Peygamber Efendimizin sevdiği e, muhabbet gösterdiği sahabiden bir zatı muhteremdi. Kalktı. Kensi yakışıklı, güzel bir kimseydi. Ya Resulullah dua ile ben de onlardan olayım dedi. Sen de onlardansın ya ikna dedi Peygamber Efendimiz. Bir başka şahıs kalktı. Dedi ki Ya Resulullah bana da dua et ben de onlardan olayım. Tebekake ülkâ şatı. senden önce davrandı dedi. Ona e, sen de onlardansın demedi. Rivayetlerde demiyor ki o da. Ağzamun nasih hemen el müminü yehtem bi emri dünyahu ve emri akir emri dünyahu ve emri akiratihii. Bu da Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu haride de geçen bir hadis gelir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki insanların üzüntü ve telaş, gam, keder, tasa bakımından en büyüğü, yani en tasalı insan, en dertli insan nedir? El-mü'minudur. Mü'mindir. Müslüman dertlidir. İnsanların en dertlisi mü'mindir. İman ehli olan mü'minlerdir. Neden? Yehdemmu bi emri dünyahu ve emri ahireti. İki şeyin tasasını çeker bir dünya işinin tasasını çeker, yaşıyor bu dünyada, kazanacak, edecek, işini yürütecek, memuriyetini yapacak, filan filan, çoluk çocuğu ilerleyecek, efendim, bir de ahiretini idare etmeye çalışıyor. Öteki kafirciklerin sadece neleri varsa dünyadır. Koştururlar dünyanın peşinde, kazanırlar ederler, parası, pulları yerinde filan. Ama Müslüman iki misli zahmet çekiyor. Onlardan fazla olarak hem dünyanın gamını çekiyor, hem ahiretin gamını çekiyor. Onun için Müslümanın derdi çokça olur. Çocuğuna bakar istediği gibi değil, onu düzeltmeye çalışır. Hanımına nasihat eder, arkadaşlarına, komşularına bilmem faydalı olmaya çalışır. Oraya koşturur, buraya koşturur. Efendim yorgun argın eve gelir. Efendim bin bir meşakkatle aman geceliğin kalkıp şu vazifemi de ihmal etmeyeyim diye tesbihini çekmeye çalışır. Bilmem oradan kalkar. Hadi aman koştura koşturur, sabah namazına gider. Namazı kıldıktan sonra hadi işraka kadar kalayım der. Aman geç kaldığım işime hemen kahvaltıdan 2-3 lokma atıştırıp hadi şeyine koşar filan. Öteki öyle değil. Müslümanın böyle tasası çokça olur. Korkmayın. Yani tasası çok olur ama hayrı da çok olur. Allahu Teala Hazretleri dertli olmak iyidir biraz. Yani öyle ahiret gamı derdi çekmek, dertsiz, gamsız, efendim, pervasız, düşüncesiz, vurdum duymaz olmaktan daha iyidir. Müslüman o çıkın sıkıntıları çeker ama sonunda hayırlara erer. Başınıza öyle bir hal geldiği zaman sabredersiniz. Sabredersiniz ecir kazanırsınız. Nimet gelir şükredersiniz ecir kazanırsınız. Azamun nasi hakkan alel mer'eti zevcuha ve azamun nasi hakkan alel raculi ummuhu. Hazreti Ayşe validemiz söylemiş bu hadisi şerifi nakle ilemiş. Sahih bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Hazreti Ayşe Validemizin bize naklettiğine göre, ''Azamun nası hakken alel mer'efi zevciha'' Kadın üzerinde, hatun üzerinde, hak bakımından en büyük hakka sahip olan kimse, kocasıdır. E, babası var, erkek kardeşi var, evladı var. En büyük hak sahibi kocasıdır. Bir insanın bir insana secde etmesi icap etseydi, caiz olsaydı o zaman ben emrederdim kadınlar kocalarına secde etsin diye. Yani o kadar hürmet göstermesi gerekiyor. Bu kadınların beylere karşı olan vazifesi. Hakkını ödeyemez ne yapsa, efendim kocasının kanlar aksa, yaraları şey yapsa hakkını ödeyemez diye rivayetler vardır. Tabii bu kadının vazifeleri. Bunun mukabil bunun mukabilinde de kocanın vazifeleri vardır kadına karşı olan vazifeleri vardır. Onu da tabii dengelemek için söylemek zorundayız. Yani işin o tarafını ihmal etmek doğru olmaz. Kadının yüzüne sen çirkinsin demek doğru değil. Efendim aciz görüp efendim güçsüz görüp kaldırıp ataklamak dövmek doğru değildir. Her şeyi yerliyedece. Erkek de karısına karşı şefkatli olacak, giyimini sağlayacak, Efendim evini, barkını hazırlayacak, yiyecek, içecek şeyleri getirecek. O da ona vazifelerini öyle şey yapacak. Ama kadının kocasına karşı böyle bir hürmet borcu var ve en büyük hakkı kocanındır kadın üzerinde. Ve ağzamın nasıl hakkan alır racili umnuhu. Adam üzerinde de insanların en büyük Hak sahibi olanı kimdir? Anasıdır. Ananın hakkı var adam üzerinde, erkek üzerinde. Anne hakkı çok mühimdir. En büyük hak onundur. Tabi babanın hakkı vardır. Efendim çok çeşitli hak sahipleri var etrafımızda ama en büyük hak sahibi annedir. Çünkü işte hamileliğinde çekmiştir, doğumunda çekmiştir, emzirmesinde çekmiştir, büyütmesinde çekmiştir. O haklar ödenmez. Onun için çok hürmet etmesi lazım. Bizim bir komşumuz vardı. Sağsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Kadıncağız, işte kocası vefat etmiş. Oğlunun yanında kalıyor. Oğlu da haylaz. Yani Anasına gerekli hürmeti gösteren bir kimse değil. Münakaşalar filan oluyormuş arada. Hocam diyor, ben seni emzirdim dedim de diyor, kaç kilo süt verdiysen hesabını söyle, parasını vereyim dedi diyor. Ya bu inek mi? Kaç kilo, Kiloyla mı ölçülür annenin sütü? Yani sadece süt mü verdi? O sana ne kadar büyük meşakkatle baktığının bir remzi, süt. Kaç kilo süt verdiysen parasını vereyim diyor. O zaman deseydin ya onu, küçükken bırakı verseydi annen seni, aç susuz kalsaydın geberseydin. Kaç kilo süt verdiysen söyle de vereyim demiş. Ahir zaman. Tabii böyle edepsizler. Allah isra eylesin. Çocuklarımızı güzel terbiye edelim. Ne kadar güzel terbiye etsen de gene ne olacağı belli olmuyor ama İslam'ı güzel öğretelim çocuklara. Yani bilin ki en hayırlı sermaye, en büyük kazanç, en çok gelir getiren dükkan evlattır. En büyük kazanç evlattan gelir. Nasıl gelir? Hayırlı evlat olarak yetiştirdiysen sana iyi bakar. Sen öldükten sonra dua eder, defteri amalini kapattırmaz, daima ecir kazanır. Arkası çok sıkıştı, biraz daha yer, şöyle şey yapabilirseniz, gelenler yer bulamaz duruma geldi. Yan tarafları açacağız ama bu hafta böyle oldu. Biraz daha... Bir de güzel hikaye yazmış Şerhte hocamız rahmetullah aleyh. Efendim diyor ki Bilal el-Havaz tan naklen Beni İsrail tihinde geziyordum diyor. Yani Beni İsrail'in, Beni İsrail çölü denilen Sina çölünde geziyormuş. Bu Evliya Allah'tan bir zat. Birisine rastladım diyor. Ondan sonra içimden bir ses bana dedi ki bu adam Hızır'dır. Bu rastladığım insan Hızır'dır dedi diyor. Gittim diyor Allahu Teala Hazretlerinin aşkına söylesen kimsin dedim diyor. Yani başka türlü söyleme, gizleme kendini Hızır'ım dedi diyor. Ondan sonra konuştuk diyor. Peki ben nasıl oldu da böyle Hızır'a kavuştum da onunla böyle konuştum ne, neyle buldun bunu? Anana hürmetinden buldun demiş Hızır. Hızır. Aleyhisselam anana hürmetinden bu kavuşma oldu diye. Bi eyyi vesiletinize ey tüke kale bir rike li ümmike. Anana iyi evlatlık etmenden, iyi davranmandan dolayı. اَعْزَمُ النَّاسِ دَرَجَةً اَزَّاكِرُونَ اللّٰه Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet etmiş İbni Hibba'nın kitabında var. Rahmetullahi aleyh. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların derece bakımından en büyük derecelisi Allah'ı zikredenleridir. اَزَّاكِرُونَ اللّٰهِ Allah'ı zikredenlerdir. Bu ihlas ile Allah'ı zikretmenin şeyine, mertebesine, derecesine hiçbir amel çıkartamaz insanı. Bu Allah'ı zikreden kimseler işte gece gündüz, her fırsatta efendim uykuda, uyanıklıkta zikrederler, o ecirleri kazanırlar. Şeyi okudum, Hesnül Hasim kitabının mukaddimesini okudum Cezeri Hazretlerinin. Diyor ki düşman surun dışında düşman sır, surun düşünde kafirler çevirmişler şehri almak için uğraşıp duruyorlar. muhasara etmişler. Perşembe günü başladım diyor bu şeyi diyor. Hisnul Hasin kitabını tertip etmeye ayetlerden, hadislerden efendim tesirli duaları efendim okumaya, yazmaya başlamış. Pazartesi günü defolup gittiler diyor. Pazartesi günü defolup gittiler diyor. Tecrübeyle öyle sabit oldu diyor. Zikir, zikir neye benzer? Her ibadetin başıdır zikir. Re'si ibadetin beden için hayat gibidir. efendim. İnsan için ruh ne kadar önemliyse zikir de o kadar önemlidir. Nasıl beden hayatı olmadığı zaman ölü bir kenarda yatıyor, insan da Allah'ı zikredici olmadığı zaman bir çeşit manevi bakımdan ölüdür. Manevi bakımdan gözü kördür. Ruhsuz bir beden gibidir. Hatta bu dünyanın bakası zikir üzerine kurulmuştur. Semavatın, arzın durması zikir üzerine durmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki La تَكُمُ سَعَتُوا حَتَّى أَلَا أَهَدٍ حَتَّى yekul Allah, Allah Kıyamet Allah, Allah diyen bir insanın üzerine kopmayacak. Allah, Allah diye, Allah'ı zikreden insanlar bulundukça kıyamet kopmayacak diye Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi olduğundan anlaşılıyor ki zikir bu kainatın ayakta durmasının sebebidir. Bir hadis-i şerifte geçer ki insanların canını melekül mevt alıyor. Peki haşeratın, böceklerin, çekirgelerin, vesairenin, kuşların, efendim diğer şeylerin, şey nasıl? Onların hayatları Tesbihleri müddet incedir. Tesbihleri bittiği zaman ölürler diyor. Peygamber Efendimiz. Demek ki yani fiilen ölüyorlar, hakikaten ölüyorlar. Tesbihi bittiği zaman gidiyor. E Müslüman da Allah'ı zikretmediği zaman o da ölür. O da ölür. Zikrullah kalbi diriltir, zikirsizlik insanı öldürür manevi bakımdan. Allah gafletten uyandırsın. Şimdi biraz dini malumatı olan kimselerden de böyle zikrin, tasavvufun aleyhinde epeyce laf söyleyenler oluyor. Efendim Suudi Arabistan'da okumuşlar, Vehhabi mezhebini öğrenmişler. Efendim şu şirktir, bu şirktir, bilmem ne filan. E, zikri inkar ediyor, tasavvufu inkar ediyor, tezkiyeyi, nefsi inkar ediyor. Çok yanlış yollara gidiyor. Bak hadis-i şerifler birer ikişer karşımıza geldikçe biz de bu vesileyle anlatıyoruz ki o doğru değil. Aklımızı başınıza devşirin. Üç kişi bir araya geldiler, zikretmeye başladı mı dikiliyor başına Suyla Arabistan'da. Adam, dağılın buradan diyor. E canım Allah'ı zikretmek sana ne yani? Bak, halka halinde zikretmek var. Sünnet-i Seniyye'de, hadis-i şeriflerde geçiyor. Tek tek zikretmek var. Aşikare zikir var. Gizli zikir var. Onunla insanın içi nurlanıyor. Onunla insan marifetullah'a eriyor. Aşkullah, muhabbetullah öyle geliyor insana da ondan sonra bir insana benziyor. Hayırlı bir iş yapıyor iyi Müslüman oluyor. Diğer hadisi şerif, herkesin bir zikir vazifesi olması lazım, zikretmesi lazım. Hatta, hatta zikirde böyle çalışa çalışa insan öyle duruma gelir ki her anında Allah'ı zikredici olur. Ona zikri müdam hali derler. Mesela İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretleri'nin marifetnamesinde de geçiyor. Zikri müdağım. O zikri müdağım halinde insan ne işle meşgul olsa kalbi Allahu Teala Hazretlerinin zikriyle meşgul olur durur. Her nefeste Allah adında müdağım, Allah adıyla olur her iş tamam dediği gibi Süleyman Çelebi'nin her anı ibadet olur. Diğer hadis-i şerif. U'fu anhu fi külli yevmin sebe'ine merreten ya'nil hadim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet eylemiş. Öyle evet. buyuruyor ki gelmiş bir zat Peygamber Efendimiz'e Câ'e raculü nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki Peygamber Efendimiz'e Ya Resulallah Hizmetçiden, köleden kaç defa affederim. Yani kaç defa suçunu bağışlayalım da ondan sonra hakkından gelelim ceza verelim. Bir mi? İki mi? Üç mü? Susmuş Peygamber Efendimiz. Bir daha sormuş, bir daha sormuş. Ondan sonra bu hadisi şerifle cevap vermiş. Efendim, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçiyor bu hadis şerif. U'fu anhu, o hizmetçiyi affediniz. Fî külli yevmin her gün teb'ine merveten. Yetmiş defa affediniz. Buradaki yetmiş sözü de Heh, 68 oldu, 69 oldu, 70 filan diye rakam sayma babında değil. Demin söylediğim gibi kesiretten kinaya. Yani çok affediniz manasına. Onun için Müslüman affedici olacak. Efendim, Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e bir köle bağışladı da al dedi. Ondan sonra da dedi ki sakın ona vurma. Çünkü namaz kılanı vurmaktan ben nehyolundum dedi. Namaz kılıyormuş demek ki Müslüman olmuş. Ona namaz kılmaktan namaz kıldığını gördüm sakın bunun yüzüne vurma şey vurma dedi yani yüzüne demedi de sakın bunu dövme dedi. Başka bir hadis-i şerif var bu manayı teyit edecek, açıklamaya yardım edecek. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde kimde şu üç haslet olursa Allah onun ölümünü kolaylar, cennetine sokar. Ölüm de bir mühim hadisedir. Yani nasıl olacak, nasıl geçecek bilmiyoruz allah Teala Hazretleri asan bir veçh ile şöyle ruhumuzu teslim edip, imanı kâmil ile ah, ahirete göçenlerden eylesin. İşte selâsüm men künne fîhî yesserallâhu teâlâ hatvehû. Ölümünü Allah kolay eyle. Hemencecik bir dünyadan öbür dünyaya geçi verir, Bir kapıdan öbür kapıya geçer gibi. Ve onu cennetine sokar. Kimmiş o? E, Rafaka bil zayıf. Zayıfe rıfk ile muamele eden... Ha, rıfkun, bit daif ve şefkatın e, ve şefkat. Zayıfa karşı böyle mülayimliği ve şefkati olan kimsenin Allah ölümünü kolay eyler ve cennetine sokar. Onun için her çeşit zayıflara acıyınız, böyle sert muamele etmeyiniz, ezmeyiniz. Şimdi geçen gün anlattılar, bizim bizim fakülteden mezun talebemiz de falanca yerde doçent oldu. anlatıyorlar. İran'cı üniversitede vazifeliymiş, oradan talebeler gelirmiş. Hocam şu iş bu iş bu iş. Öteki üniversiteye gelin. Yarın ben oraya gideceğim dermiş. Oradakiler gelirlermiş. Beri ki üniversiteye gelin, yarın oldu. E, ne olacak ya? Hoca olduysan yani biraz şefkat et. Bu zavallılar senin o dediğin ikinci üniversiteye gidinceye kadar kaç tane vazifeyi değiştirecekler, zahmetler çekecekler. Şurda gör versene işini. Hayır. Kendisi kuvvetli hoca çünkü, öteki zayıf çünkü talebe. eziyor. demek ki. Zayıflık, kuvvetlilik her yerde olur. Şimdi kölelik yok filan demeyelim. Hizmetçi tutar, hizmetçiyle de olur. İşçi çalıştırır, öyle de olur. Mülayim olan ve şefkatli olan cennete girecek. Ölümü kolay olacak. Siz de şefkatli olun bu hadis şerifin şeyine nail olmak için. A'fü ellüha <gülüyor> veyahut liha elliha ve cüzrüş şevaribe. Ve ziyru şey bekün ve la teşebbuhu bil Yahudi ve Nasara. Ebu Huraira radıyallahu anh'te çok duymuş olabileceğiniz nakledilen bir hadis şeriftir. Aafu el liha veya lüha, kelimesinin cemidir. Sakallarınızı salıverin. verin. Yani tıraş etmeyin, kesin, kesmeyin, ee, uzatın sakallarınızı uzatın. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve cüzüş -cüz şevarip. Bıyıklarınızı da kesip kısaltın. Azaltın. Kırkın. Buyurmuş. Demek ki kazıma aleti, kesme aleti var. Sakallarınızı kesin demiyor Peygamber Efendimiz. Dikkatinizi çekelim. Aletsizlikten değil. Yani o zaman berber yoktu, ustura yoktu filan değil. Ustura da vardı da o zaman. Sakalı uzatın, bıyığı kısaltın. ...kesin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Sakalı salıverin, bıyığı kesin buyurmuş. Bütün mezheplerde ittifak edilmiştir ki... ...sakalı kazımak yasaktır, haramdır. Ama kesiliyor şimdi, öyle bir töre gelmiş. Eskiden bir edebiyat kitabında okumuştum. Edebiyatçının bir tanesi ama adı hatırımda değil, tanzimat devrinde. Bu Avrupa modasına uyarak... efendim ...bıyıklarını kesmiş, eve gelmiş... Annesi onu görünce feryadı basmış, epice bir ağlamış. Ah sen de mi evladım farmason oldun filan diye. Böyle edebiyat kitabında unuttum bir edebiyatçılardan birisi. Bir moda olarak bu şeyden geldi. Yani Batı'dan geldi bize. Bizim eskiden işte Fatih'in resmi, işte bilmem Kanuni'nin şeyi, işte eski komutanlar, işte eski efendim e, kim Mimar Sinan bilmem gidim bakın Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin önünde var işte. Ve sakallı. Barbaros Hayrettin, amiral, kaptan. E gidin bakın, sakallı. Bilmem Fatih Sultan Mehmet belliğini resmini yapmış. efendim. Bakın, sakallı. Hep, hep öyle yani. Yani hangi tabakadan insan olursa olsun sakallıymış. Sonradan bu sakal kesmek ve üstelik bıyık kesmek şey yapmış, çıkmış batıdan gelen bir adet olarak. Şimdi sakal da keseceksin, bıyı da keseceksin diyorlar. Efendim Böyle bir yeni adet gelmiş ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sakallarınızı salıverin, bıyıklarınızı kısaltın. Ben Almanya'da PTT bakanına baktım. Haberleşme bakanı, posta, telegraf, telefon bakanı sakallıydı böyle. Çok polisler gördüm sakallı. Çok komutanlar gördüm, askerler gördüm sakallı. Yani batılı adamlar işte yani... ...batı diyoruz ya... ...garp... E orada şey, ...burada böyle oldu... ...adetlerimizi bıraktık biz... ...kendi örfümüzü, adetlerimizi... ...her şeylerimizi böyle değiştire... ...değiştire, değiştire onlara benzedik... ...bak bugün de gazetede de okudum... ...efendim yüreğimde hala acısı var... ...İsviçre... ...26 bin kişilik ordusuna tatbikat yaptırmış... Askeri tatbikata geçirmiş, tatbikat yaptırmış. Niçin? Yunanistan ile Türkiye harbe tutuşmuş gibi, tatbikat hani farazi bir şey oluyor ya, olan bir şey değil de, olmadan kırmızılar yeşillere hücum ediyor filan. Ee, askeri tatbikat yani. Türkiye ile Yunanistan harbe tutulmuş, o Yunanistan'a yardım etmek için ordusunu alarma geçirmiş, hareket ediyor. İsviçre neresi? Türkiye, Yunanistan neresi? İsviçre'nin Türkiye ile Yunanistan'la ilgisi ne? Efendim biz onlara ne yapmışız? Sonra İsviçre tanınmış ki e, tarafsız bir ülke. Bütün beyinler mil toplandılar orada Cenevre'de yapılır, Bern'de yapılır vesairede yapılır. Nereden çıkıyor bu? Adamlar haçlı ruhunu bırakamadılar. Ne kadar haksızlık yapsa Yunanlı onun tarafını tutarlar. Biz ne kadar haklı olsak bizi istemezler. Fırsat bulsalar demek bir harb olsa ta İsviçre, İsviçre ordusu oradan nasıl yardım edeceğim diye onun hiç hazırlığı içinde. Allah bize akıl fikir versin. Allah bizi gafletten uyandırsın. Amin. Hazır ol cenge eğer isterisen isen sulh salah. sulh salah istiyorsan cenge hazır ol. Güçlü ol, kuvvetli ol. Yoksa insanı zayıf buldular mı? Bak her yerden şey yapıyorlar. Biz her şeylerimizi bıraktık o herifler için. Bak heriflere bir türlü yaranamadık. Elbette öyle olur. Ayet-i kerimede bildirmiş Allah'ımız, Mevlamız bize Bismillahirrahmanirrahim velen terza ankel Yahudi, velen nasara hatta tettebi amillete Yahudiler, nasraniler senden asla memnun olmazlar ki sen onların milletine, dinine, imanına, usulüne, adetine, övfüne tabi olmak için. İşte tabi olduk gene. Gene razı olmazlar. İsterler ki burayı alsınlar. Gözü vardır. E ne yapacağız o zaman? Biz bize döneceğiz. Biz kendimizi kendimizi bileceğiz, kendimize göre hazırlık yapacağız. Hatırıma geldi ki hükümet adamları, askerler dese ki bütün ahaliye her bir apartman bir askeri birliktir. Bir komutanı olacak. Ondan sonra hepsinin askeri bir çalışması olacak. Herkesin belli silahı olacak. Bodrum'da sığınağı olacak, bilmen olacak. 40 milyon, 45 milyon asker. Hadi bakalım. Sen istediğin kadar tatbikat yap orada o zaman. Ama biz böyle gafil avlanırsak bu herifler bir şey de yaparlar. Gavurun ahdine de ahdine de sadakat olmaz. Ne dedi geçen haftaki hadisi şerifte Peygamber Efendimiz? Beni Asfar ile Müslümanlar arasında harp olacak. Beni Asfar kimdir? İşte bu Batılılar. Nasıl o harp olacak? Anlaşma olacak. Anlaşma olacak. Anlaşmayı bozacaklar. Efendim, Müslümanların üstüne gadren, zulmen hücum edecekler. Yetmiş bin 80 bin, efendim, bay, e, e, Semanine Elfen, e, her bir bayrağın altında 80 bin asker olarak, olmak üzere 960 bin kişilik kuvvetle gelecekler. Amik Ovası'nda bir büyük savaş olacak ahir zamanda. Ne zaman olacak bilmiyoruz ama sanki şartları yakın gibi oluyor. Çünkü boyuna kendi memleketlerinde adamlarını kışkırtıp duruyorlar. Armagedon Savaşı'na hazırlan, Armageddon Savaşı'na hazırlan diye kafirler birbirlerini silaha saldırtıp savaşa hazırlayıp duruyorlar. Aklınızı başınıza toplayın, bak buradan söylüyorum. Kafirler uyumuyor. Su uyur, düşman uyumaz. Biz de askerimizle, polisimizle, halkımızla, esnafımızla, memurumuzla arkamızı başımıza toplayacağız. Hocam ayıp olur. Ayıp olursa yarın öbür gün gelirler, memleketini istila ederler. Şafire karşı ayıp olmasın. Böyle şey olur mu? Bak adam harıl harıl çalışıyor işte senin şey yapmak için. Anlaşmaları bozuyor. Ne Lozan anlaşmasını tanıyor ne bilmem neyi tanıyor. Bu adalar güya silahlandırılmamak şartıyla onlara verilmiş o zaman. Şimdi silahlandırıyor. Kendisini kuvvetli hissediyor. Sonra bak Avrupa'nın bu çok mühim bir haber. Avrupa'nın ana niyeti neymiş? Türkiye ile Yunanistan arasında bir harp çıkmak üzerineymiş. Bu o anlaşılıyor. İsviçre ordusunun o şeyinden Efendim o hareketinden anlaşılıyor ki Avrupa'nın ana maksadı Yunanistanla Türkiye arasında bir harp çıkartıp bu patırtıyı öyle koparmak. Onu destekleyecek. İstiklal Harbinde olduğu gibi. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Ne yapmak gerekiyorsa yap, yapın ki o zaman pişmanlık olmasın. Sonra ne demiş hadis-i şerifin devamında Peygamber Efendimiz ve gayru şeybeküm. Beyaz tüylerinizi de değiştirin. Beyazlaşmış kılları da değiştirin. Nasıl olacak? İşte siyah ketem denilen bir boya vardır. Kına denilen şey vardır. Onda boyanırdı. Yani sünnet olan boyanması. Ket, e, ketem tü bedali min, e, bil ketemi. Kaside-i bir de geçiyor. Ve lâ teşebbehu bil yahudü ve Nasara. Yine emir buyurmuş ki Peygamber Efendimiz sakın Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeye kalkmayın. Bizim benzemedik tarafımız kalmadı ki yan yana koysan hiç ayırmak mümkün değil. Şu Müslümandır, bu Yahudidir, bu Hristiyandır diye ayırt etmek mümkün değil. Halbuki Almanya'ya gittim, Bavyeralı'yı Hanoverli'den ayırt eder. Bavyeralı başına bir şapka giyer, şöyle tüyünü takar, ayağına bir golf pantolon giyer, Efendim çorabı dizine kadardır. Efendim pantolonun kenarından püskülleri sarkar. Umumiyetle yeşil pardesu giyerler. Tipi başkadır. İşte bu benim milli kıyafetim diyor. Bavyera kıyafeti bu diyor. Onurla, kibirle öyle dolaşıyor göbeğini kasa kasa. Ve pahalı. O kıyafetler öteki kıyafetlerden daha pahalı ama onları giyiyor. Ben Bavyeralıyım Baviyera, diyor. Selamı Berle'nin selamından farklı. Hanover'in selamından farklı. Başka türlü selam veriyor. Örküne, adetine sağlam bağlı. Şeyleri görmediniz mi? İskoçyalıları entari giyiyorlar. Başında bere, entari giyiyorlar. Ayağına çorap şey yapıyorlar. Besimlerini görmediniz mi? Bizde birisi bir entari giyse, giyse sokakta dolaşsa herkes güler. E i̇şte, bak İrlandalıların şeylerin hallerine. Onun için Peygamber Efendimiz'in bu emrini hatırınızdan çıkarmayın. Yahudilere, Nasrani'lere benzemeyin. Dost değil ki. Dost değil ki. Bak, her fırsatta bizim kuyumuzu kaçma, kazmaya çalışıyorlar. İ'mel amel emri'in yazurnu ennehu len yemute ebeden. Vahzer <gülüyor> hazerem men, hazerem ri'in, en yemute geden. Bu hadis-i şerifte Abdullah i̇bn Amr i̇bn As rivayet eylemiş, deylemiyle geçiyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, İ'mel, amel eyle, iş yap, çalış. Amel emri'in, o insanın çalışması işiyle ki, o tarzda ki, Yezunnu ennehu yemute ebeden hiç ölmeyecekmiş gibi sanan, düşünen bir insanın iş yapışı tarzında iş yap, Vahzer hazere men Hazrem'in ve kork bir adamın korkuşuyla ki yakşayan yemutagel. Yarın ölecekmiş, ölecek olduğundan yarın hemen sabahleyin ölecek olduğundan korkan bir insanın korkması üzere korku üzere ol. Bu hadisi şeriften, bu hadisi şerife benzeyen tabii şeyler var, başka rivayetler var. Yani ebedi kalacak bir insanın çalışmasıyla çalış. Efendim e, amel ve işe böyle giriş, efendim ondan sonra hemen yarın ölecek bir insanın şeyiyle de ahirete çalış gibi. Fakat hadisi şeriflerin dinimizin esasının böyle şeyleri ahtiyamı topluca incelendiği zaman bunun şöyle anlaşılması gerekiyor. Yani sen Yarın hiç ölmeyecek bir insanın ameli, ilah ameli. Ebedi yaşayacağım. Canım, oh önümde geniş zaman var. Nasıl olsa bu işi yaparım diye insan bir genişlik içinde olur. Yani dünyaya böyle hırsız ile sarılmaz, her şeyi terk etmez. Eh, bugün olmazsa yarın yaparım bu işi, ne olacak ya? Şu namazımı kaçırmayayım, şu ibadetimi ihmal etmeyeyim, şu efendim cumam gitmesin, şu hayırlı bazı dinleyeyim, efendim. şu ilmimi şey yapayım, nasıl olsa ömür uzun sürecek diye insan bir rahatlık içinde olacak. Ama yarın ölecekmiş gibi de ahirete hemen bir gayret içinde olacak ki aman daha bir salih amel biriktiremedim, sevabımı çoğaltamadım, ölür gidersem halim nice olur, aman borcumu vereyim, aman şu işimi şey yapayım, kürüzlüğü iş bırakmayayım diye öyle çalışacak insan. Dünyadan züht üzere olacak, dünyaya öyle hırs ile sarılıp ahiretini unutmayacak. Şimdi cuma gününe almışlar ödemeleri, tüccardan duydum. Adamların dinle, imanla ilgisi olmayan kimselerin şeyiyle cuma gününe almışlar ödemeleri. Hocam diyorlar, cuma namazına gelmek ne mümkün. Bütün ödemeler, şeyler vesaireler tüccar arasındaki senetlerin, hesapların kapatılması, şey yapılması, paraların alınması, verilmesi cuma günü oluyor. O kadar birikiyor ki iş, o kadar birikiyor ki cumaya gidemiyoruz. Tu yazıklar olsun. Onlar niye Cuma'yı alıyorlar biliyor musun? Cumartesi Yahudilerin tatili, pazar günü Hristiyanların e, kiliseye gitme vakti olduğu için o Cumartesi'ye pazara iş bırakmamak için Cuma'ya sıvıştırıyorlar. Keyiflerine bakıyorlar. Sen asıl Cuma günü ibadet edip de ecir kazanacaksın. Bak senin ecirini de nasıl engelliyorlar? Nasıl planlıyorlar işleri? Hocam diyor, mümkün değil diyor. Ben büyük ticaret hanem var diyor. Başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum. Cuma günü eve geldim mi diyor. Yorgun argın geliyorum diyor. Gidiyor ibadetler, namazlar, güzel vakitler, şeyler. Dünyaya hırsıyla sarılmış. Düzenini kendine göre kuramamış. Saat 10'da 11'de açılıyor piyasa. Yo ben sabah namazından sonra besmeleyle açarım dükkanımı. Ticaretime başlarım. Akşam namazında da oruçlu olurum. Başka şey olur. Hop evimde olurum. Eski Eskiden böyleydi. Eskiden çarşı pazar Efendimin yiğitbaşı denilen efendim ahi Şehin'in duasıyla açılırdı. Böyle sabahydı. Güzelce dualar edilirdi. Peygamber Efendimize salatü selamlar edilirdi. Her sabah besmeleyle açılır dükkanımız. Efendim filanca efendidir, pilimiz, üstadımız diye dükkanlarda yazılır. Öyle olurdu. Hayırlı bereketli cuma vakti geldi mi? Haram Alışveriş haram Hocam ben hiç kimsenin hakkını yemedim hiç haram bir şey yemedim cuma günü çalışıp kazandıkların ne oldu o vakitte kazandık Onun için Müslüman kendisinin özel özel keyifleri zevkleri mecburiyetleri Efendim usulü olan insan demektir çalışması kalkması yatması